502. konu, Hazreti Ömer'in Ebu ile beraber savaşa çıkmak isteyen Muaz bin Cebel ile ilgili kıssası, Hazreti Ömer şöyle anlatıyor, Muaz savaşa gitti, andolsun onun gitmesi Medine'ye de Medine ehline de fıkıh hususunda zarar getirdi, zira onlara o fetvalar veriyordu, bundan dolayı o savaşa gitmeden Ebu Bekir'e, halkın Muaz'a ihtiyacı var, diyerek onu göndermemesini rica ettim, Ebu Bekir, şehitlik isteyen bir kimseyi ben alıkoyamam, dedi, ben de, vallahi adam, evinde ve yatağı içinde de ölse, Allah yine ona şehitlik derecesini verir, çünkü bütün halk ona muhtaçtır, dedim, Muaz, Hazreti Peygamber ile Ebu Bekir'in sağlıklarında da fetva verirdi.